batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip Kardeşlerim bugün sohbetimizin konusu ilme ihanet edenler başlıklı olacak. Şu son dört haftaki dersler tamamen eğitim, tamamen dini eğitim ve tamamen insanların Rabbani eğitimi üzerine oldu. Bugünkü ise bu ders halkasının son dersi. Böyle bir ders yapmamızın amacı, biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam'la alakalı işlemiş olduğumuz dersi hatırlayacak olursanız, İbrahim'de sizin için çok güzel örnekler vardır. Ayetini işlemiştik. Buradaki dersten aldığımız birçok notlar vardı. Bunlardan birisi neydi? İbrahim Aleyhisselam bir çocuk, babasına saygılı davranıyor. Bir yetişkin putlara ne yapıyor? kırıyor. Toplum tamamen müşrik kafir. Onlara ne yapıyor? Meydan okuyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'daki alınacak o kadar örnekler var ki aynı modeli bizlerin de ne yapması? Hayatına geçirmesi gerekir. Babası kendisini put yapan bir insan olduğu halde, taşladığı halde kendisine ne yapıyor? Hayırlı davranıyor, itaatkar oluyor ama Allah'a ve Allah'ın dinine da kendisine itaat ne yapmıyor? Yapmıyor. Aynı şeyi ne yapıyor? Kendi oğluyla baş başa kaldığında oğlunu kendine Allah ne yapıyor? Itaat kılıyor. Çünkü İbrahim kendisi itaatkardı. Ondan gelen nesli de Allah kendisine ne yapmıştır? İtaatkâr kılmıştır. Onun için kardeşlerim kişinin yaptığı bir amel, söylediği bir söz, öğrendiği herhangi bir ilim Muhakkak onun hayatına geçecek şeylerdir. Bizler avam olarak yani dinini öğrenmeye çalışan insanlar her zaman bir öğreticiye muhtaçız. Muhakkak bize birisi bir şeyleri ne yapacak? Helalı, haramı, doğruyu, yanlışı öğretecek. Ki Allah'ın dini bu şekilde gelmiş ve bu şekilde gider. Çünkü Allah Azze ve Celle insanlara bir fıtrat vermiş. Fıtratta iyiliği ve kötülüğü ilham etmiş öğretmiş. Yani hiçbir insan büyüdükten sonra tecrübeleriyle iyiyi iyi kötüyü kötü bilmez. Doğuştan o haslet onda nedir? Vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle Şems suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik diyor. Küçücük, daha yeni doğan bir çocuğa gidin gülücükler saçın. Onu böyle sevici, tatlı sözler söyleyin. Ne yapar? güldüğünü görürsünüz. Yanında şöyle hafif bir bağırın, yani korkacak şekilde o çocuk ağlamaya başlar. Onun demek ki neymiş fıtratında. Allah Azze ve Celle mükellef olan insanlara ise resul Nebi göndermiştir. Ben hiçbir kavme Resul göndermedikçe azap edici değilim demiş. Helalı, haramı, istediği şeriatı neyse onlarla ne yapmıştır? Öğretmiştir. Alimler de Peygamberlerin nedir? Varisleridir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, biz peygamberler diyor, öldüğümüz yere defin oluruz. Ve bizim bıraktığımız mal beytun malındır. Ve bizim bıraktığımız mirassa nedir? İlimdir. Öyleyse ondan aldıkça alın. Alimler de nedir? Varisleridir diyor. Şimdi Belam dersinde de hatırlayacağınız gibi Alimle belam arasındaki fark neydi? Alim Allah'tan korkan ve Allah'ın emrettiğini hayatına geçirip insanlara öğreten. Belam neydi? Allah'tan gayri her şeyden korkan ve o korku neyse onu insanlara anlatan Allah korkusunu gizleyen. İşte bugünkü sohbetimiz de biraz onunla nedir alakalı olan şeydir. Çünkü İlim sahipleri dünyevileştikçe bildikleriyle amel etmedikleri ve ilimlerini çok değersiz dünya menfaatine sattıkları zaman ilme en korkunç ihaneti yaparlar. Onların bu ihanetinden dolayı karada ve denizde fesat olur, büyük felaketler ve fitneler ortaya çıkar. Hem kendileri sapar hem de peşlerine takılan insan kitlelerini saptırırlar. İşte bu ihanet, ilmi tamamen cehalete çevirir. İttibayı tamamen taklite çevirir. İnsanların bir arada gitmeleri gerekirken insanları ne yapar? Sırkalaştırır. Bir cahilin yapacaklarını bir ilim sahibine yaptırır. İlim sahibi olan kişi ancak cahillerin yapabileceği yanlış ve zararlı işler yapmaya başlar. Bu da ihanetin sonucudur. Bir gün kış mevsimi çocuğun biri kazak kayıyormuş. Ebu Hanife de oradan geçiyor Rahimullah. Ey çocuk diyor dikkat et diyor. Düşersin bir tarafını kırarsın diyor. Yani ayağını bacağına kırarsın. Çocuk da dönüyor diyor ki ey imam diyor sen kendine bak diyor. Ben ayağımı kırsam, benimki iki ay, üç ayda ne yapar? Düzelir. Ama senin ayağın kayarsa ümmetin ayağı kayar. Aleykümselam. Evet. Demek ki ilim sahibi çok çok nedir? Önemlidir. Mesela kardeşlerim geçmişte belamdan bahsedilir. Kur'an'da ve sünnette bunun zikrini çok çok inceledik. Karun'u düşünün. Karun Kasas suresinde Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi, kavminin içine çıktığında diyor, derttebeyle çıkar. Ve anahtarlarını diyor, kavmi taşımaktan ne yapar? Aciz kalır. Ve der ki diyor, bu bana ilmin karşılığında verildi. Ve Allah Azze ve Celle Karun'u ne yapıyor? Yerin dibine batırıyor. Ve batmaya ne yapıyor? Devam ediyor. Ve ne malı ne de evlatları ona ne yapıyor? Hiçbir fayda sağlanmıyor. Ama Ayet-i Kerime'ye gidiyorsunuz, kavminin içine çıktığında oradan bir takım insanlar diyor ki şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Yani insanlar zengini gördü mü muhakkak ne yapıyor? İç geçiriyor. Onun elindekini bende neden olmasın diyor. Biz onu yerin dibine batırınca diyor oradakiler diyor ki ha estağfurullah Ayet-i Kerime'de Müslümanlar diyor ki Allah'ın verdiği diyor Müslümanlık nimeti, nimetlerin en üstünü değil mi? Onlar o an susuyor. Onun malını ve kendini yerin dibine batırdıklarında oradakiler diyor ki ilk ona verilen size de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da gelecek. Demek ki verilen misaller çok çok önemli. İlla bir bela bir musibetle imtihan olunmadan insan ne yapacak? Meseleleri anlaması gerekir. İşte bugünkü mevzu ilim sahipleri dünyaya meylettiler. Dünyevileştiler ve dünyevileşince insanlar ne yaptı? Allah korkusu zayıfladı. Hatta bakın kardeşlerim kıyamet alametleriyle alakalı rivayetleri okuyun. Öyle bir zaman gelecek ki ilim ehli deccalın deccal olduklarını bildikleri halde gidip ona tabir olacaklar. <Gülüyor> ne anlıyorsun bundan yani artık dünyaya öyle bir kök salacaklar ki onu bırakamayacaklar. O yaşantıdan, o deprebeden ne yapamayacak ödün veremeyecek. Bak peygamberin yaşantısına. Ali Sena Namaz kılıyor. Namazını hafif kıldırıyor. Hemen gidiyor evindeki 3 4 altın aklına geliyor. Onları ne yapıyor? İnfak ediyor. Bak bu peygamberin dünyaya salmış bir şeyi nedir? Yok. Allah'a kavuşmayı ne yapıyor? Seviyor. Veyahut elinize bir kağıt, kalem alın. Şöyle ortadan ayırın. Kafirler, Müslümanlar. Cihat muhaberesini düşünün. Kafirlerin sayısına bakın, Müslümanlara bakın. Kafirlerin teycisatına bakın. Müslümanların teycisatına bakın. Kafirlerin bulunduğu ortama bakın, aldığı mevkiye. Yani saf tuttukları yere. Ve Müslümanlara bakın. ki Ben Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı 16-17 muhaberede hep bunları yazdım. Baktım. Hepsinde zayıfız. Hepsinde azız. Hepsinde teçhizat olarak çok e, zayıfız. E, onların develeri var, filleri var. Bizde onlar da yok. Ama kazanan biziz. Kaybeden onlar. Neden? karşılaştırdığınızda orada bazı gözden kaçırılmayacak ifadeler var. Kafirler bütün ağırlıklarıyla geliyor. Müslüman zaten üzerinde var ondan geliyor. Kafirler karılarıyla, çocuklarıyla birlikte geliyor. Müslümanlarda bir şey ki onları geriye ya bir amaya bırakmışlar ya da bir hasta birisi var ihtiyar başta. Geri yani hepsi nedir? Orda. Şimdi Müslüman diyor ki ölürsem ne var? Allah Resul diyor ki, cennet var, horiler var. Adam kılıcın kırını kırıyor. Öbürü diyor ki, ölürsem en sevmediğim adam, karıma sahip olacak, malıma sahip olacak diyor. Dönüyor, geri dönüyor. Öne geliyor, geriye kaçıyor. Ne var? Dünyada hem de Allah'ın verdiği nimeti kaybetme korkusu var. Müslümanda ne var? Canını Allah'a Müslüman olarak teslim etme arzusu var. İlk düşecek kanda bütün günahlarının affolacağı inancı var. İşte kardeşlerim ne zaman bu inancı biz kaybettik? Biz de izzet, şeref diye hiçbir şey ne yapmadı? Kalmadı. Ama bu kaybetme önce ilim ehlinden başladı. Ömer Şam'a geliyor. Allah kendisine razı olsun. Amin. Geldiğinde bir bakıyor ki komutanların giyinişi değişmiş, farklı bir giyiniş, lüks bir giyiniş, o zırhlı giyinişler, cafcaflı giyinişleri görünce rahatsız olur. Ve her komutan bir başkasını Ömer'e şikayet ediyor, yani kıybet ediyor. Ömer buna çok üzülüyor. Gidiyor, iki tane mektup yazıyor Emre. Birinci mektubu bütün halkı topla oku diyor. Eğer bunu yaparlarsa ikinci oku diyor. Birinci mektupta kardeşler herkes ne kadar malı mülkü varsa meydana getirecek ve yakacaktır. Millet bakıyor ki Ömer'in emri bu. Getirip yakıyorlar. İkinciyi açıyorlar. Allah sizlerden razı olsun diyor. Sizler dünyaya diyor meyl ettiniz orada. Yer, mekan e, teşkil ettiniz, etleriniz arttı yani şişmanladınız, cihadı unuttunuz, Allah'ın izzetini unuttunuz diyor. Ama şimdi hepsini kaybettiniz diyor. Acaba Ömer bizi nereye götürecek diye canla baştan bekliyorsunuz diyor. Kafirler diyor mallar olduğu için diyor harbi kaybediyorlar diyor. sana zaman garipleşirlerse, fakirleşirlerse Allah'a daha çok yakın oluyorlar diyor. Bakın bizim içimizde de günahlar hep zenginlerden başlar, bidatlar, ameldeki zayıflıklar hep malı mülkü olan insanlarda başlar. Kari bana istediğin şakayı yap, istediğin sözü söyle, istediğin emri ver ki emir bırak artık günümüzde de. Onu harfiyen ne yapar? Yerine getirir. Azıcık parası pulu olan bir adamı şuradan kalk, şuraya otur diyemez gururlanır, kibirlenir. İşte İslam'ın düştüğü noktalar burası. Allah hepimize hayır versin. İlim ehli de dünyaya meyledince artık yeryüzü ne yapmıştır? Felaketler yer olmuştur. Bakın yakın zamanda ölen alimleri inceleyin. Mesela Şeyh Muhbil Yemen'de yaşayan bir alimdi. Allah kendisinden razı olsun. Allah hallet etsin. Rabbim kabrini cennet eylesin. Kendisinden bahsediyorlar. İnanın ayağında çorabın olmadığını söylüyorlar. Kütüphanesinde halısının olmadığını söylüyorlar. Ve adam kanserden öldü. Medine'ye hastaneye geliyor. Yemen'de. Hani böyle halk arabaları olur ya dolmuş otobüs tipi. Onun içinde iki büklüm görüyorlar. Bak şey bu adam. Şeyhulistan bu adam. Yaşantıya bakın. Ve o şekilde de galiban bir şekilde ne yaptı? Bu adam öldü. Günümüzde alimim diye ki onun seviyesinde ben tanımıyorum. soru soramıyorsun bile. Yanına bile ne yapamıyorsun? Yaklaşamıyorsun. Bak El Eser'in hocasına Yusuf el Kardavi'ye havlayan köpek diye reddiyesi var. Yani el Eser'in havlayan köpeğe diye. Çünkü hadis Birçok meselelerde tevile gitmiştir. <gülüyor> Kadınla tokalaşmak helaldir demiştir. İncik helaldir demiştir. Şartlar oluşunca muta helaldir demiştir. Birçok vetbaları var. Ona bak en güzel vet veren Şeyh Hı -hı. Demek ki ihlaslı olan, ihlaslı çalışan dünyadan da ne yapıyor? Haberdar oluyor ve ona gerekli cevabı ne yapabiliyor? Verebiliyor. Bizler ilim ehlini yerli yerince tanımamız gerekiyor kardeşler. Büyük bilginlerden birine Bilgi ne vakit cehaletten kötü olur diye sorulduğunda alem diyor ki bilginin gereğine göre amel edilmediği vakit cehaletten daha kötü olur. Düşünün şimdi ayette veya hadiste herhangi bir mesele. Bunu size kim öğretiyor helalı haramı? Alim. Alim bir insanda da bu amelisi ne yapmak istiyorsunuz? Görmek istiyorsunuz. Bir alim ki diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakta su içme. Eğer şeytan unutturmuşsa ne diyor? Parmak kat Çıkar diyor. Kus diyor. Alim bunu size kitabı sünneti anlatıp da kendisi ayakta içiyorsa burada sıkıntılar var. Yani ilmin gereği amel edilmeyince bu sefer öğrenenle öğreten arasında ne başlıyor? Bir uçurum başlıyor. Osmanlı'nın neden helak olduğunu biliyor musunuz? Lale devri, şu devri, bu devri var. Hiç baktınız mı? Ulemanın konuştuğu dille halkın konuştuğu dil aynı değildi biliyor musunuz? Anlaşamıyorlar. bile. Ulema artık saraylarda zevki sefadaydı, eğlencedeydi. Halk ihtilalleri kimler yapıyor? Hiç baktınız mı? Hep haman tellakları. Adam hamama gidiyor. Keselleyen adam ona iki tane ayar veriyor. Bir de bakmışın toplum onun peşinden gitmiş. Bir padişahın kelleğini atmışlar. E toplumu yönlendiren ayak takımı olacak alimler. Hangisi? Alim. Eğer alim dünyevileşirse sana da öğreteceği nedir? Allah korkusu değil. Anca nedir? Bir fırkalaşma. Bakın isim vererek zikredeyim. Fetullah Gülen grubuna bakın. Kendisi İzmir'deyken kadınları çarşaflıydı ve gözlerini göremezsiniz. Çok değil yani. Biraz geriye gidin. Olsun ya, yani çok değil yani. Çok iyi ve geriye değil. Ve hepsi çarşaflı. Erkekleri de eğer resmi dairede değilse hepsi sakallardı. Bizim gibi serbest sakal bırakırlardı. Olsun. Sonra Fetullah Gülen devlete talip oldu. Devletin bir veziri oldu. sahalar kesildi. Çarşaflar açıldı. Ve üniversiteye giderken başörtüsü sefarattandır denilir. Neden? Dünyavileştiler. Bankalarını kurdular. Belki bugün koskoca devletlerin ekonomisinden daha büyük bir ekonomileri var. Bir, kendilerine göre ne var? Faaliyetleri var. Topraklar yok ama Koskoca bir kara parçalarına sahip olacak vaziyete ne yaptılar? Geldiler. Şimdi bu hayır mı? Şer Allah Resulü ve Vesselam'a bakıyorsun. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ne yapmam? Yine de bu davamda var geçmem diyor. Bu davada ancak hak olarak gittiğinde fayda verir. İbrahim Aleyhisselam niye ateşe atıldı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden kavminden sürüldü? Onların dediğini yapıp takiye yapıp da belli bir güç kazandıktan sonra gücünü açıklayamaz mıydı? Ama bu davada doğru insanlara, dürüst insanlara ve insanlara halka öğreten dürüst tabbani alimlere ihtiyaç var. Çünkü alimin en hayırlısı zalime karşı çıkıp hakkı söyleyendir. İnsanlar saptığında kendisi sapmayan sapanları nedir? düzeltendir. Ama alimler dünyevileşirse bu sefer halk tamamen ne yapar? kopar gider. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Müminlerin emiri İmam Ali'nin şöyle dediği anlatılır. Hakkı bilip tasdik ettikten sonra sapıklığa dönen bir kimse Cenabı Hakk'ın mağfiretine nasır olmaktan çok uzak bulunmaktadır. <gülüyor> ilim ehli olanlar, ilimlerini dünya menfaatını elde etmek için kullanacak olurlarsa, ya halkın emrine ya da müstekbir tabuti yönetimlerin emrine girer ve onların kendilerine verdikleri dünyalık maaşlarla, makamlarla, ünvanlarla oyalanır, halktan ne yaparlar? Uzaklaşırlar. Halkın emrine girer derken neyi kastettim anladınız mı? Şimdi düşünün eğer ilim ehli Allah'ın emriyle hareket etmiyorsa bu sefer ne yapacak? Tavizle yaşamak zorunda. Kendisine kim güç veriyorsa artık onun güdümündedir. Şunu yap diyorsa onu yapar, bunu yap diyorsa ne yapar? Bunu yapar veyahut tam bir belam olmuştur. Mesela yakında Suriye var. Hiç takip ediyor musunuz oranın belamlarını Bugün kan döken insana, neydi o tarih kitabı da var, siyer kitabı var. O alçak, bu adama daha dün beyata davet ediyordu Ramazan el-Buti. İsmini de vereyim. Bunlar oranın nedir? Belhamlar. Ha oranın belamları ha bizim buranın belamları Yani insan alimlerini ne yapmalı? Bilmeli. Verdikleri fetbaları kontrol etmeli. Demek ki insanlar dünyevileştiğinde menfaat uğruna gittiğinde ya halkın dediklerini yapıyorlar ya da düzenin dediklerini yapıyorlar. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Halbuki onlar bu inanç ve tavırlarıyla Allah Azze ve Celle'nin mutlak rezzak sıfatını ne yapmıyorlar? Tanımıyorlar. Rezzak kim? Allah Allah Yeryüzü, Allah'ın arzı geniş değil midir? Yani gidin rızkınızı ne yapın? Oralardan arayın. Ama Allah'ın dinini en iyi bilip, Allah'tan en çok korkan onlar olması gerekirken, ilk endişe duydukları neresi? Allah'ın reslaklık sıfatından. İşte ilim ehlinin bunu çok çok iyi anlaması gerekir kardeşlerim. Bu rızık kapısının kaza kapanmaması için kendilerine bu kapıyı açıp onları menfaatlandıran her isteklerine boyun eğen ilim adamları zulmün, cehaletin, fıskın ve fucurun yayılmasına her zaman yardımcı olmuşlardır ve göz yumarlar. Böyle olunca kardeşler ilim ehli vicdanı ne yapıyor? Unutuyor. Ben yani Hacı Bayram'da olmam hasebiyle vaizler olsun, hocalar olsun onlarla birebir hep görüşen insanım. Yani devamlı konuşan insanım. İlmi sohbetleri yapan bir insanım. Onların hep ruhaniyetini yoklamışımdır. Yani bu yaptıkları şeyden ne kadar memnunlar. İnanın kardeşler. Haftada yapmış oldukları bir sohbet onları cennete taşıdığını zannediyorlar. Uçuyorlar herifler. Yani öyle bir havaya girmişler ki e, bura bana nasip oldu. Yani ben bu makama geldim. Ya yani bu kadar insan var buraya çıkamayan. İşte ben buraya geldim. İşte şu bir saatte Allah bana bunu anlatma şeyi buraya geliyor. Hocam bugün ne anlattınız? İşte bugün ticaret ahlakını bir Şeyin hocam. Yani adamın böyle mesut olmasını böyle yani dünyalar onun olmuş. Bunu anlatmış ya. Ama bu hiç bakmıyor. O toplumla kendisi arasında bir bağ var mı? Önünde oturan adam kim diye sorsa ne yapmaz? Tanımaz. Onu dinleyen adama de ki bu anlatan kim? Ne yapmaz? Tanımaz. Birbirlerinden nedir? Kopuk bir vaziyette. Yani daha camiden çıkmadan anlatan anlattığını unutuyor. Dinleyen de ne dinlediğinden nedir? Habersiz. Yani öyle bir hale gelmiş ki insanlar Vursuzlaşmışlar. İlim ehli dediğinde, ilim ehli böyle ne yapamaz? Olamaz. Bakın bir İmam-ı Allah kendisinden razı olsun. Çıkmış, hakkı söylemiş mi? Söylemiş ki adı ta sana gelmiş. Yani bu insanlar ne yapmış? Bir şeyler yapmış. Ne kadar lehte aleyhte insanın adı gelmişse veyahut yakın tarihimize bakın, bir sayda Nursi veya bir Süleyman Tuna Hilmi Han veya daha bir başkaları isimlerini saymak istemiyor. Bu insanlar hayırda veya şerde bir şeyler yapmışlar. Yani bir mücadele vermişler, bir şeye karşı vermişler ve bu da ne yapmış bize? Ses getirmiş. Yani dünyayı değil ne istemişler? Allah'ın rızasını istemişler. Doğru veya yanlış yaptıkları şeyler. Yani itikatları doğru yanlış orayı sorgulamıyorum yani. Ama bu hareketleri onların isminin dahi parlamasına, insanların önünde ne yapmasına, altın çerçeve veya rehber olmasına sebep olmuş mu? Demek ki ilim ehli çalışacak kardeşler. Sen azıcık, yani azıcık Allah'ın izzeti için çalış, Allah senin ne yapıyor ismine izzet veriyor, şeref veriyor, kimse silemiyor onu. Azıcık. Ama işte ilim ehlinin çalışmaması sadece işte alacağı maaşı hak etme, memur olan ilim adamı maaş kademesinde yükselmek için konuşursa, anlatırsa bu sefer hiçbir hayır ne olmuyor? Gündeme gelmiyor. Ve alttan gelen de ne yapmıyor? Yetişmiyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Alim geçinen insanların paltifini bekler hale geliyorlar ve eğer birisi kademe atlayacaksa o adamın yanında dinini satarak, dinini baltalayacak, konuşma yaparak ne yapıyor? Kendini satıyor ve kademe atlama yoluna gidiyor. Bugün bakın ilahiyet cephesine gidin. Orada bir tane hadisçinin barındığını göremezsiniz. Neden? Çünkü orada hadis inkarcıları hadisçi olarak ön plana çıktığı için orada hakkı savunduğunu kademe ne yapamıyorsun? Atlayamıyor. Bu sefer hem kendileri dinini yıkıyor hem geriden gelenlerin ne yapıyor? Dinin yıkılmasına ve oradan eğitim alan insanların da tekrar bir ordu gibi bozuk insanların safta yer almasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Dinleyenler ise kendileriyle amel etmeyecekleri ve edemeyecekleri tatlı ve güzel sözler işitiyorlar kendilerini iyi saran bir sohbet dinlemiş gibi hareket ediyorlar. Ve öyle hale geliyor ki insanların arası toplumda sosyal faaliyet, irtibat ne yapıyor? Bitiyor. Camilerin en kalabalık olduğu dönem neresi? Hangi zaman? Ramazan ayında verilen hutbeleri veyahut vaazleri hiç düşündünüz mü? Her Ramazan İnsanların konuşacakları bir fitneyi ortaya ne yaparlar? Atalar. Atarlar. Atarlar. 30 damadan hocalar insanları uyutmakla meşgul, insanlar da hep zihinlerinde o meselelerle e, meşgul. İşte kadın hayızlı iken oruç tutar mı? Tutamaz. Hayızla namaz kılar mı? Şey. Kılamaz mı? Mustafa İslamoğlu'nun son fitneleri. Düşünün. <gülüyor> i̇nsanlar bununla meşgul oldu. Halbuki dinlerini bilseler. Bakın, günde beş vakit namaz. İnsan bunu en cahili ne olduğunu bilmesi gerekmez mi? Her sene Ramazan ayı geliyor. Ramazan gelmeden Ramazan bilgilerini bilmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama maalesef insanlar uyutulduğu için, dinlerini insanlar da öğrenme azmi içine girmediği için bu fitnelere herkes ne yapıyor? Meşgul olup gidiyor. Hakikaten ilim ehli olan insanlar da bununla meşgul ediliyor. Daha iyi hayırlı işler yapması gerekirken bunlar ne yapıyor? Maskeleniyor. Kulluk vazifesini yerine getirmeyen, yaradılış gayesini unutan ilim ehli olanlar, bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde nasıl bildiriliyor. Enes'ten gelen bir rivayette, Miras gecesi bir kalma uğradım. Ellerinde ateşli makaslar vardı ve dudakları parçalanıyordu. Cibril'e dedim ki, kim bunlar? Bunlar yeryüzünde kitabı okudukları halde insanlara vaazı nasihat edip iyiliği emreden kendilerini unutan kimselerdir. Onların hatıplarıdır. Hiç akıllarını kullanmıyorlar mı denildi. Yani okumuşlar, bir yere gelmişler, İyiliğe emretmişler ama kendileri ne yapmamış? Anlamış. Amel etmemiş. Onlarla dudakları ne yapılıyor? Devamlı kesiliyor. Yine Usamed'in naklettiği bir rivayette, Bukhari Müslüm ve bütün kitabı de gelen rivayette cehenneme diyor bir adam getirilir ve onun diyor bağırsakları çıkarılır. Değirmenci merkebinin diyor döndüğü gibi etrafında, onun etrafında döner diyor. Oranın halkı gelir diyor. Ey filan senin şanı nicedir. Sen dünyadayken bize iyiliği anlatır. Kötülükten Ne nehyederdin? Evet diyor. Ben size iyiliği anlatırdım ama kendim tutmazdım. Sizi nehyederdim ama ben kendim ne yapmazdım? Beri durmazdım. İşte halim böyledir diyecek diyor. Yani ilim mehli kendisi iyiliği emredecek. Kendisi de ne yapacak? O iyiliği amen edecek. Yoksa tesiri ne yapmıyor? Olmuyor. Yine Velid bin Ukbe'den gelen rivayette cennetlik olan bazı insanlar dünyada kendilerine vaaz ve nasihat eden cehennemlik olmuş insanların yanına giderler ve onlara derler ki ne yaptınız da siz cennetten yani cehenneme girdiniz? Vallahi biz sırf cennete sizden öğrendiklerimizden girdik. Ama siz bize öğrettiğiniz halde cennete değil de cehenneme. cehenneme girdiniz. Bu nedir diye sorduklarında onlar derlerdi ki evet biz söylerdik ama kendimiz Yapmaz. işlemezdik. Yapmazdık. Düşünün bu da yine Bukhari üstün nakleddiği bir rivayet. Bu da gösteriyor ki demek ki cennet ehli cehennemi ne yapacak? Görecek ve onlarla ne yapacak? Konuşacak. Düşünün Allah muhafaza, ben size anlatıyorum, dininizi öğretiyorum. Siz cennete giriyorsunuz, siz beni cehennemde görüyorsunuz ki soracaksınız. İşte demek ki anlatan da ya, dinleyen insan gibi ne yapacak? Aynı ameli işleyecek. Yine Dündük bin Abdullah'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara hayrı öğretip de kendini unutan insanın misali Aynı yanan, şu yanan kandile benzertir Kandil ne yapar? Kendisini yakar ama etrafını ne yapar? Aydınlatır. İşte alimin ilmiyle amel etmeyen alimin misali de böyledir diyor. Kendini yakan kandil gibidir diyor. Ve yine Ebu Kureyre'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamet günü insanların azabının en şiddetli olanı ilminin kendisine fayda vermeyen alim diyor. Yine Mansur'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cehennemde azap gören bazılarının çok pis kokuları gelir ve insanları rahatsız edince kahrolsun. Ne yaptık ki pis kokundan bizi rahatsız ediyorsun? Azabımız bize yetmez mi derler. O da der ki yani bu sahne cehennemde azap çeken insanlar var. Onlar azap çekerken birilerinin de bir pis kokusu onları rahatsız eder. Onlar azabımız bize yetmiyor mu bir de sizin şu pis kokularınızı çekiyoruz dediklerinde onlar der ki ya ne yaptınız da siz bu kadar kokuyorsunuz? Onlar der ki biz evet ben alimdim fakat ilmimden faydalanmadım der. İşte orada onlarda cehennemde insanları da ne yapacak rahatsız edecek bildiğiyle amel etmeyen ümmeti derdiyle dertlenmeyen tek vücut olan müminlerin arasında yerini alamayan takva ve iyilikle müslümanlarla yarışa çıkamayan ilim sahibi kişiler bildiğiyle dünyalığa yönelip dünyayı ahirete değiştikleri zaman bu hale düşmektedir kardeşlerim Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hem onları hem de ümmeti ne yapıyor? Uyarıyor. Ve alimlere bildiklerini yanlış yere kullanmasınlar, kendilerinin ve ümmetin kurtuluşu yolunda ilimleriyle çaba göstersinler diye tavsiyede bulunurken ümmete de yanlışlıkları, hataları ve isyanları elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle düzeltmelerini ne yapmıştır? emretmiştir. Yani her iki tarafa da Peygamber Aleyhisselam'ın neyi vardır? Tavsiyesi vardır. Mesela demin kardeşimiz Cuma meselesini konuşurken Mervan çıkıyor Medine valisi yanlışlık yapınca oradan bir tanesi kalkıyor. Diyor ki Allah bu elleri kırsın diyor. Ve yine hutbede aynı şahıs bir yanlışlık yaptığında Allah seni kahretsin diyor. Allah Resulü böyle mi yapardı? diyor. Yani o yanlışı yapmışsa halk ne yapacak? Kendine düşeni yerine getirecek. Diliyle neye gücü yetiyorsa, eliyle neye gücü yetiyorsa, bunlara da gücü yetmiyorsa en azından ne yapacak? Kalbiyle boğuz edecek. Çünkü ilim ehli eğer durdurulmazsa yanlış yaptığında halk tamamen ne yapacak? Ya fırkalaşacak, ya cahilleşecek ya tamamen birilerinin kucağına düşecek. Bundan ne yapılmaz? Kaçınılmaz. Allah bizlere güç, kuvvet versin kardeşlerim. Amin. Bize düşen neyse onu harfiye ne yapacak yerine getirmek zorundayız. Her tavsiyesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne olmuştur? Ümmetin faydasına, iyiliğine bir emir olmuştur. Ve iman ve ilim mektebinde yetişmiş olan o sahabeye bakın. Allah kendilerinden razı olsun alemin sorumluluğunu hakkıyla kavramış ve ilmin gereğini yerine getirmeye en son imkanlarını kullanarak ne yapmışlardır? Çaba göstermişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Ama bugün ilim ehline baktığımız zaman hakikaten Türkiye'de var mı? Onu da düşünmek lazım. Ben yıllardır ilim ehli diye ...Türkiye'de birçok insanın peşine düştüm. Hatta son 20 sene... ...birine alim gözüyle baktım... ...ama bana göre şu an tam bir belandır... ...dinin satan birisidir. Çünkü... ...ilim ehli dediğin zaman... ...ilim ehli... ...hayatında İslam'ın bir eseri ne yapacak? Görükecek. Ama ahlakında, ama edebinde, ama yaşantısında... ...ama paylaşmasında... ...ama insanlara bir şey vermesinde... Eğer bu yoksa biraz insanın ne yapması, düşünmesi gerekir. Veyahut onun dışında alimim diye çıkan insanlara bakın, sadece bir salon konuşmasına gönderdiler, ilim ehlinin konuşmasın. Bir kürsüye çıkıp ellerine bir mikrofon, karşılarına bir kamera alıp insanları böyle, işte şu mesela, işte bu mesela, ilim böyle değil ki kardeşlerim. İlim camiye gidip cemaatlan başlar, namazına kabinde tut da 24 saatlik bütün beşeri hasibetlerinde ne yapar? Devam eder. Yani alim insanların nedir için dedir ayrılan değildir. Dağın başında veya bir köyde yaşayan değil. Sen dağın başına çıkmışsın. Burist miyiz biz ya? Tapınak mı yapıyoruz da yani? Dağın başına gideceğiz. Bir Budist tapınağı yapacağız. Kafaları kazıyacağız, yiyeceğiz. Tek, tek giyeceğiz. Orada duracağız. Budist miyiz biz? Biz de insanlarız. Buradaysan, burada. Köydeysen, köyde şehirdeysen, şehirde muhakkak beş vakit namazda gördüğün, iç içe olduğun ne olacak? İnsanlar olacak. Ama ilim ehli halkla ne yapmış? Soyutlanmış. Birisi diyor ki, Gelin bir alime gidelim ki insanların gittiği fazla bir alim de yok. 40 yılın başında senede bir gidiyorsun. Elbette ki alim de sana hatasını, yanlışını ne yapmıyor? Göstermiyor. Yoldan gitmişsin yarım saat veya bir saat sohbet dinliyorsun. Uyuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. O seni cilalıyor. Sen ona zaten değişik gözden bakıyorsun ya büyük alim. İsmi var, sakalı var, göğsünü dolduruyor, kütüphanesi var, kocaman. Sen de zannediyorsun ki dünyanın en büyük şeyhi İslam, Başka bir haltı yok. Sen gel de o iki saatten sonraki onun haline bir bak bakayım. Bir bak. İşte bu hallere ne yapmışız, gelmişiz. Allah hepimize hayır versin. Tamam. Ebu Terda diyor ki kıyamet günü insanların Allah katında makamcı en şerlisi ilminden faydalanılmayan alimdir. Diyanet'in konferans salonu var Kocatepen'in orada. Hmm. İlmi sohbetler oldu da ben kaçırmam. Giderim. Hmm. <gülüyor> Hangi mesele işleniyorsa o konunun uzmanı proflar tezlerini sunarlar. inerler Karşılıklı şey varsa o itiraz eden çıkar itiraz ettiğini söyler. En son gittiğimde işlenen mevzuda işte Konya Selçuk'tan poroflar gelmiş peygamberi kabul etmeyen akılcı insanlar bunlar ara verildi dışarıya çıkarken porofun birini yakaladı kendisine bir soru sormak istediğinde herif soru kabul etmiyor bir dakika dedim ben. bir dakika vaktim yok dedi ya sen dedim buraya oturup insanların dinini bozmaya vaktin var da. Ben sana bunun doğru ve de yanlış olduğunu sorduğumda neden vaktin yok dedim. Yani, yani insanların karşısına çıkıyorlar konuşurken vakitleri boz. İstediklerini konuşuyorlar ama birebir şeye geldi mi cevapta vakitleri nedir? Yok. Çünkü ben halkın içindeyim. Soruyu da halkın içinde sordum. Oysa arada boşluk güvenlikler var masada ve mikrofonda konuşuyor orada rahat konuşuyor. Ama içimize geldiğinde ne yapmıyor? Aynı şeyi konuşamıyor. Şimdi bunun ilimle alakası var mı? Sadece poroform. İşte günümüzdeki insanlar da e, ilim ehli diye e, bu tip insanlara ne yapıyor? Mail ediliyor. Peki halk bugün üniversiteye gidemiyor. Siz ilahiye gittiniz mi? Nereden öğreneceksiniz dininizi? muhakkak bir alime veyahut bir bilgiye neyiniz var? ihtiyacınız var. Öyleyse o insanı bulabilmeniz için ilmiyle amel eden insan olması gerekiyor. Yani kendi hayatınıza dikkat ettiğiniz gibi size dinini öğreten insanın hayatına da ne yapacaksınız? Çok dikkat edeceksiniz. Çünkü şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Öyleyse kimden aldığınıza ne yapın? Çok dikkat edin diyor. Bugün eğer Müslümanlar bir araya gelemiyorsa, birlik olamıyorsa, dinini yaşamıyorsa bunun birinci mesulü birincisi ilim ehliyim diye önde giden insanların Allah korkusunu bırakıp dünyevileştikleridir. Gidin bakın bugün nereye giderseniz gidin, hangi fırkıya giderseniz gidin, dirilemiyorlarsa başta hocaları bozuktur. Hocaları dünyevileşmiştir, Allah korkusunu unutmuştur ve kendisine yakın olan, yalakalık yapan, dalkavukluk yapan insanların istediği sözleri söylüyorlar ve hayatlarını ne yapıyorlardır? Geçindiriyorlardır. Hakkı anlatmıyorlardır. Geçmişte hakka anlatılınca insanlar düzeliyor, toplum düzeliyor da. Bugün bunlar her gün sohbet ediyor, düzelmiyorsa bu işte ne var? Bir yanlışlık var. Yine Ebu Terda'ya... E bana hesap gününde ne bildin denilmesinden dolayı nefsime karşı endişe etmiyorum. Fakat bana ne amel ettim denilmesinden endişe ediyorum demiştir. Anladınız mı meseleyi? Ebu Terde'ye kıyamet gününde, yani dinden ne biliyorsun? Ne kadar alimsin? Neden şunu öğrenmedim denilmesine ben korkmuyorum diyor. Çünkü cehalet bir yerde mazere. Ama bildiğin ve ne amel ettin denilmesinde işte ne yapıyor? Ben orada ondan korkuyorum diyor. Ve Malik bin Dinar diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Derda'dan işittim. O dedi ki kimin ilmi artarsa ağrısı yani Allah korkusu da ne yapar? Artar dedi diyor. Muaz bin Cebel diyor ki Allah kendisine razı olsun. İstediğiniz kadar bilin. Allahu Teala bildiğinizi yapıncaya kadar ilim karşılığında asla size ecir vermeyecektir. Ve Ömer i̇bn Hattab şu nasihatta bulunuyor. Üç şey için ilim öğrenme ve üç şey için de ilmi terk etme. Mücadele, övünme ve rüya için sakın ilim öğrenmedir. Yani insanlarla cedel etmek için, övünmek için ve riyakarlık için sakın öğrenme. Öğrenmekten utanarak veya lüzumu yok, ya da bilmesem ne olur demek suretiyle de ilmi terk etmiyor. Ama bana ne ya, bunu öğrensem de ne olacak diyor. Bugün bakın kardeşlerim, işgal edilmiş İslam topraklarında egemen hep tağudu güçlere karşı, mazlum ve mustazaf Müslümanların yanında yerini almadıkça hiçbir ilim ehli sorumluluktan ne yapamaz, kurtulamaz. Yani bugün ilim ehliyim diyen bir insan dünyadaki bütün meselelerden ne yapacak haberdar olup orada işgal altında olmuş ezilen her Müslümanın yanında yerini ne yapma almak zorunda. Bu dünyada onlar için bir zillet ve ahirette ise Allah'ın azabı vardır. Onlar ilimleriyle ümmet potasında bulunmalı ve üzerlerine düşen görevi ne yapmalı yapmalıdır. Bakın Ebu Hüreyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek adam şehittir diyor. Allah azze ve celle ona soracak. Ey kulum ben sana güç verdim, kuvvet verdim. Ne yaptın? O diyecek ki diyor ya Rabbi senin uğruna savaştım, parça parça oldum, öldürüldüm. Allah diyecek ki azze ve celle sen yalan söyledin. Şahit olan melekler diyecek ki sen yalan söylersin. Sen desinler diye yaptın ve dedilerdi. İlim ehlinden biri çağrılacak. Cehennemde ilk hesaba çekilecek üç kişi. Şehit, alim ve zengin. Aynı şekilde alime de sana güç verdim, kuvvet verdim, hıfız verdim. yani Zeka kuvveti verdim. Ne yaptın? O diyecek ki diyor hem öğrendim hem de insanlar Allah rızası için yani senin rızanın için ne yaptın? Öğrettim. Allah Azze ve Celle diyecek ki sen yalan söyledin. Sen desinler diye yaptın ve dedilerdi. Yani bugün Müslümanların başarılı olamamasının sebebinin altında birisi bu kardeşler. Allah'ın rızası ön planda neymiş? Yok. Öyleyse bizim ön plana çıkarmamız gereken bu. İlmiyle amel etmeyiz, sahip olduğu ilimle Dünya malı ve menfaatini tercih etme zulmün, fıskın ve fucurun yayılmasına sebep olur. Mayı'da 44'ün uzun sebebini biliyor musunuz? Neden bu ayet indi kardeşler? Bir rejim meselesi var. <gülüyor> Yahudiler onlarda da rejim vardı. Yani evli veya dul zina ettiğinde nedir? Taşlanarak öldürülme. Şimdi onlar ne yaptılar? Zenginler işlediğinde katıra ters bindirdiler. İnsanların içinde teşhir ettiler. Fakirler bu haltı yaptığında onları rejim ettiler, öldürdüler. Sonra ne yaptılar? Baktılar ki nesiller nesillerde bundan baş edemediler. İkisini de tevil ettiler. Allah Azze ve Celle onlara ne diyor? İlim ehlini. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmayın. Yani dünyalık bir menfaat karşısında ters dursun. Etmeyin. Kim bunu yaparsa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisi Yani ilim ehli dünyevileştikçe felal, haram her şey ne yapacaktır? Değişecektir. Ve asıl öğretilmesi gereken hükümler hep ne yapacak? Göz ardı edilecektir. Bugün bakın birçok fırka bizleri yaşamış olduğumuz şu toplumda birçok şeylerle suçluyor. Mürciye diyor, şu düşmanı diyor, bu düşmanı diyor, şu kelimeyi ağzına alamaz diyor. Neden diyor bunu? İlim ehli diye içimizden çıkan insanların adam gibi konuşmadıklarından, dini yaşamadıklarından ve Allah'ın hükümlerini insanlara öğretmediklerinden kaynaklanıyor. Tamam, İslam'da basit bir mesele yoktur. Bir Aile meselesi de önemlidir. Bir abdest de önemlidir. İşte karı koca ilişkileri de çok çok önemlidir ama asıl olan tevhidi meselelerin yanında bunlar nedir? Furaattandır. Eğer bunlar es geçiliyorsa, bunlarla uğraşılıyorsa ve evde yanıyorsa o zaman bir yanlışlıklar var. Bunlara ne yapma? Dikkat etmek gerekir. Bakın Allah Azze ve Celle bizlere e, kitabında diyor ki <gülüyor> bak Araf 175-178'de ve Cuma Suresinin 5. ayetinde iki tane hayvandan bahsediyor. Birinde köpekten, ikincide eşekten. Köpek ve eşek halk arasında nasıl bilinir? Aşağılık. Yani insan öldü mü ya bu nasıl bilirsin tipinde sormuyorum. Yani. Köpek de, eşek de biline ve halkın gözü önünde olan, köpek devamlı hırlayan, dilini çıkaran ve bir kabı bile yaladığında en az yedi kere yıkanması gereken, kapıya bağlanan değil mi? Hatta birçok rivayetlerde geçen, hibesinden dönen, aynı kusup da kusmunu yiyen köpek gibidir tipinde, yani birçok <gülüyor> iğrençlikleri olan bir hayvan eşekse yük taşıyan ve inatçılığıyla meşhur, anırmasıyla meşhur ve eşek anırmasını duyduğunuzda ne yapın? En ucu çekim denilen bir hayvan. Bakın Allah Azze ve Celle bu iki hayvanı bize nasıl misal veriyor? İlmiyle amel etmeyip sahip olduğu ilimle dünya malı ve menfaatini tercih ederek zulmün, fıskın, fucurun yapılmasına katkıda bulunan İlim sahipleri için Rabbimiz onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz kişinin haberini anladı. O bundan sıyrılıp uzaklaşmış, şeytan onun peşine takılmıştı. O da sonunda azgınlardan oldu. Eğer biz dileseydik onu bundan yükseltirdik ama o yere meyletti, hevasına uydu. Onun durumu üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan ve kendi başına bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. Nasıl bu hale gelmiş? Allah'ın Azze ve Celle'nin vaadini bırakmış, dünyalık menfaatını atmış, kabullenmiş artık hevasına uyan alimin misalini Allah böyle veriyor. İşte ayetlerimizi yalanlayan topluluğun durumu böyledir artık gerçek haberi onlara aktar ki düşünsünler ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulmedenlerin örneği ne kötüdür Allah kime hidayet verirse o artık hidayeti bulmuştur kimi de şaşırtıp saptırmışsa artık onlar da hüsrana uğrayanlardır İbni Kesir diyor ki Allah kendisine rahmet etsin Allahü Teala Ayetlerimizi yalanlayan kavmin misali ne kötüdür? Yiyecek ve şevretini giderecek şeyleri elde etmekten başka bir düşüncesi olmayan köpeklere benzetilmiş olmaları onlar için ne kadar kötüdür. İşte kim ilim ve hidayet sahasından çıkar, nefsinin arzuna yönelir ve şevretlerine tabi olursa aynı o köpeğe benzer. Yani senin alim gördüğün insanın o köpekte Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Hani alimlerine böyle bir laf söylediğinde zıplayanlar var ya Allah'ın kitabını okumayan insanlar. Yani taasup içinde gidip de birinin buyruğu olan insanlar Allah'ın kitaplarından haberdar olmayan insanlardır. Ve yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bildiğiyle amel etmeyen ve ilmini yanlış yerlere kullanıp zararlı olan ilim adamları hakkındaysa Aynı kitap yüklü, koskoca kitap yük taşıyan eşeklerin durumları gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür? Allah zalim bir kavmi hidayete ne yapmaz? Erdirmez diyor. Evet, Allah hepimize hayır versin. Amin. İlmi kitapları taşıyan ama o kitaplarda ne var ne yok bilmeyen eşeğe benzetiliyor. Bu basit bir örnek nedir? Değil. Rabbim bizlere hayır versin. Bugün öyle hale gelmiş ki insanlar kütüphanelerinin büyüklüğüyle, kitaplarının çokluğuyla övünüyorlar. Ama kütüphanelerini fare basmış. Neden fare basar bir kütüphaneyi? Fare nereye girer biliyor musun? Tıkırtının, ışığın olduğu yerde fare olmaz. Oldu mu gider. Yani bir yerde er fare geziyor soruya ışık yakın, fare ne yapmaz? Çıkmaz ortaya. Ta ki el ayak kesilecek, ışık kapanacak, öyle çıkacak. E bir kütüphane ki ışık alınıyorsa, içeriye insan girmiyorsa, fare orada ne yapar? Cirit atar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, zalim, fasık ve facir yöneticilerin kapılarına giden, onların emrine giren, ilimleriyle onların zulmüne destek olan, fısk ve fucurlarına ortak olan ilim ehli kişilerin içine düştüğü durumu bize nasıl beyan ediyor? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam çölde oturan, yani köyde oturan kaba sabı olur. Avcılıkla iştigal eden kafil olur. Devlet kapısına giden de ne yapar? Ayartılır. Ya canından ya da dininden uğurluyor. Geçmişin selefine bakın kardeşlerim. İlim ehli eğer devlet kapısında geziyorsa yani onlarla düşüp kalkıyorsa dünyanın en büyük alimi de olsa ondan ilim alınmaz. Ve Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette bir tanesini devamlı bir yerde düşüp kalkıyor onu görüyor. Diyor ki ey filan diyor ben senin diyor falan yere devamlı girip çıktığını görüyorum ve boş konuştuğunu görüyorum diyor. Vallahi diyor ben Allah Resulü ve Vesselam'dan öyle şeyler işittim ki bunları yapmak bana ne yapıyor manudu diyor. Sen diyor ağzından diyor öyle bir laf çıkar ki lanet dayım bunu önemsemezsin ama bu çok yüce bir makama çıkar ve sen bu söz sayesinde diyor Belki de diyor cehennemin çok derinliklerine ne yaparsın? Düşersin. Öyle bir söz sarf edersin ki Allah'ın çok hoşuna gider. Cennette çok bir makama ne yapar? Girebilirsin. Vallahi ben senin diyor bu kapılara gidip de yerli yersiz konuşmasın, konuşmandan korkuyorum diyor. Şimdi hayır meclisine gittiğinde ne yaparsın? Her zaman hayır konuşursun. Ama devlet kapısı sadece sistemin yürüdüğü bir kapıdır. O çarka, dişliğe ters bir söz ne yapamazsın? Söyle. Söyleyemezsin. Ona ters bir söz söylemişse seni alternatif olarak ona ne yapar? Kullanırlar ve sen de o sözünle ya dinini yıkarsın ya da canından olur. Bakın, sistemi yetiştirdiği adamlara bakın. Eğer istedikleri sözü söylemiyorlarsa pornoya kurban gidiyorlar. Bir kasetin hemen fişt, yay veriyorlar. Bir de bakıyorsun adamda ne şan, ne şeref kalmış. Bir gün önce yüceltiyorlar, tepeye çıkartıyorlar. Dediklerini yapmazlarsa, kaseti ne yapıyorlar? Doğru ya da yanlış. Eyvah. Bilmiyoruz çünkü biz. Doğru ya da yanlış bir propaganda işini ne yapıyorlar? Bitiriyorlar. Allah Resulü ne güzel söylüyor. Köyde yaşayan, kaba sabah. Avcılıkla devamlı uğraşan, kafir devlet kapısına giden de ya canında ya da dininde ya da ayartılır diyor. Onun için kardeşlerim bunlara çok çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim devamlı olarak zalim idareciyle düşer kalkarsa fitneye düşer. Yine kul zalim sultana yaklaşmakla <gülüyor> Allah'tan uzaklaşmaktan başka bir şey kazanamaz. Aha Fethullah Gülen Hoca'nın misali. Kendi halindeyken kadınları bile çarşaflıydı. İdareye yaklaştı. Ne oldu? He? Çarşaflı, sakallı kesinlikle cemaata ne yapamaz? Giremez. Daha dün böyleydi. Ne oldu? Ayet mi değişti? Ya yani? Kur'an tekrar mı yazıldı? Yani şu hadisin tecellisi bu. Başka bir şey değil. Evet. Eh. Allah hepimize hayır versin. Rabbimiz kitabında Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayasınız, gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı, buyurmuştur. Bu nedir? Ulemaya verilen bir emirdir. Ve yine bize halka eğer bilmiyorsanız zikir ehline yani ilim ehline sorun diye ne yapmıştır? Rabbimiz bize emretmiştir. Öyleyse alimlerin de ne yapması çok çok dikkat etmesi gerekir. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cübbül hüzün veya cübbül hazandan Allah'a sığının dediler. Sahabeler dedi ki ey Allah'ın Resulü cübbül hüzün veya cübbül hazan nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o diyor cehennemde öyle bir zerekedir ki cehennem her gün 400 defa ondan Allah'a sığınır. Allah. Cehennem bile o derekeden 400 kere Allah'a sığınır. Sahabeler diyor ki Ey Allah'ın Resulü kim bu dereceye girer? Yani cehennemin bile sığındığı bir yer. Kim girer buraya? Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselam, o dere amelleriyle riyakarlık eden Kur'an okuyucuları için hazır. Allah'ın en çok öfkelendiği kurralardan, Kur'an bilen alimlerden bir kısmı da şüphesiz emirleri, yöneticileri ziyaret eden kurallardır. Evet. Bundan kasıt da zalim idarecilerle düşüp kalkan kurralardır. Diyorum. Yine Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayetti. Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet Kur'an okuyanları emirlerine, idarecilerine etmedikçe, salihleri facirlerini temizsiniz diyerek teskiye etmedikçe hayrı, yani iyi işleri bol olanları şerri bol olanlara batıl zanlarına sevk etmedikçe Allah'ın eli ve himayesi altındadır. Fakat bunları yaptıklarında Allah'ın himayesinde değillerdir. Diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin, tamam. hayırdan ayırmasın. Şu apaçık bir hakikat ki kardeşlerim, ümmet içinde iki sınıf insanın düzelmesi, ümmetin düzelmesidir. Onların bozulması, ümmetin bozulup bozguna uğramasıdır. Bunlar, ümera ve ülemadır. Yani, yöneticiler ve alimlerdir. Bu iki tayfe düzeldi mi, hepsi düzeldi. Ömer bin Abdülaziz'in devrini çok okuyan var mı? Ömer bin Abdülaziz halife olduğunda, Allah kendisine razı olsun, hutbede de, Hasan'a da, Hüseyin'e de küfrediliyordu. Biliyor musunuz? Peygamberin torununa, damadına küfrediliyor Ve küfredilmeden de hutbeye başlanmıyordu. Ömer bin Abdülaziz emir olduktan sonra hepsini ne yaptı? Dudağından çıkan bir emirle tamamen İslam diyarında bu ne yaptı? Yasaklandı. Yani bir emirin düzelmesi, ümmetin düzelmesinde büyük bir öldür. Ülemanın düzelmesi de ümmetin düzelmesinde çok çok önemlidir. Allah hepimize hayır versin. Rabbani alimler nasip etsin. Rabbani emirler nasip etsin. Bir alimin vermiş olduğu yanlış fetba yüzünden hataya düşen kişiye günah yoktur. Bütün vebal yanlış fetva veren alime aittir. Ve yine aleyhissalatü vesselam, gülerek bugün fetba veren ağlayarak cehenneme ne yapacaktır, girecektir demiştir. Evet, Ali'nin dediği gibi, Hikmet sahibi kişinin sözleri doğruysa devadır, yalnızsa hastalıktır demiştir. İlim ikidir. Yaratılıştan olan, duyup bellenen, duyulup bellenen bilgi, yaratılışta bilgi kabiliyeti yoksa fayda ne yapmaz? Vermez. İkincisi ise öğretilen Rabbani ilimdir. O da nedir? Hayata geçirildiğinde insanı ne yapar? Hayra götürür yine aleyhissalatü vesselam altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar onlar için acı bir azabı müjdele demiştir Yezid bin Hatip ise alim ve fakir bir kimsenin imtihanı kendisinin yerine konuşacak biri olduğu halde dinlemekten daha çok konuşmanın ona hoş gelmesidir çünkü dinlemekte selamet ve ilimce artma vardır Kulak veren zaten konuşmanın ortağıdır. Konuşmakta ise Allah'ın koruması müstesna, şaşırma, zinetlenme, fazlalaşma ve eksiltme vardır. Bu alimlerin bir kısmı, insanların bir kısmını şerefleri ve ileri gelmeleri sebebiyle kendisiyle konuşmaya daha çok hak sahibi sayar da miskinleri hakir görür, onları ilme layık görmez. Allah subhanahu ve Taala. Haklı hak bilip yaşamayı batılı, batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Konuyu şöyle toplayacak olursak, konu önemli bir konu. Belki sağdan soldan birçok rivayetler, örnekler getirmeye çalıştım ama bugün Muhammed ümmetinin durumu hep ilme ihanet eden insanların yüzündendir kardeşlerim. İlme ihanet derken burada elbette ki bir bidat da ilme ihanettir. Bir cahillik de ilme ihanettir ama bugünkü asıl konu ilme ihaneti insanları Allah korkusuyla yetiştirme değil, kendileri dünyevileştiği için insanları da dünyevileştirerek Allah korkusunu zayıflatıp sistemlere kurban eden belam tipli veyahut köpek tipli veyahut Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da dediği gibi eşek tipli insanlardan bahsediyoruz yoksa her fırkanın muhakkak ki kendine göre nedir? Bir alimi vardır. Kendi fırkasının fikirleri neyse bunu kendisine empoze edecek ve onu ne yapacak? Devam ettirecektir. Ama bugünkü işlemiş olduğumuz konu bu fırkadan bahsetmiyoruz. Kendileri bir dünyevileşerek ki her fırkanın alimi o egemen sistem neyse onunla mücadeleyi bırakıp alttan gelenleri ona kul köle olarak yetiştir yetiştirmelerinden bahsediyoruz ki bu çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle onların maskelerini düşürmeyi bizlere nasip etsin. Ve bizim içimizden de Rabbani alimlerin gelip onların yerlerini almasını nasip etsin. Allah bizleri her türlü dalgalıklıktan, şarlatanlıktan, kuyruk olmaktan uzak Amin. Allah'a gereği gibi kul gereği gibi köle olanlardan eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nazik Burada şunu da belirtmek gerekiyor ki muhakkak insanın yaşaması için belli şeylere ihtiyaç vardır. Elbette ki geniş bir ev, saliha bir kadın, hayırlı bir binek, bunlar kardeşlerim dünyevileşmek değildir. Yani Allah'ın verdiği nimeti sen üzerinde gösteriyorsan bunda nedir? Bir sıkıntı yok. Bunlara bağlanıp da ahireti unutmak nedir? Bunlar sıkıntıdır. Yani Allah'ın verdiği malda bir sıkıntı yok. Eğer bunların gereğince amel etmiyorsan, bunları kaybetme korkuyla eğer hakkı gündeme getiremiyorsan işte sıkıntı nedir? buralardadır. Anlatmak istediğimiz budur. Yoksa Süleyman Aleyhisselam'a da birçok şey verilmiştir. Birçok insanlara da birçok şeyler verilmiştir. Burada amaç o verilenler seni haktan ne yapmayacak? Palık koymayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden 3-4 tane gelmiş altını evden hemen almış da infak etmiş? Kendisini namazda meşgul ettiği için. Yani Allah'a ibadetinde meşgul edecek bir şey zihninde ne yapmayacak? Olmayacak. Neden Süleyman Aleyhisselam çok sevdiği doru atlarını Allah'a kurban etmiş? Çünkü onları sevmekten Allah'a Azze ve Celle'ye ibadetini gereği gibi ne yapamamış? Yapamamış. İkindi namazını geciktirmiş. Ve aklına geldiğinde o günün akşamına kadar hepsini ne yaptı? Allah'a kurban etti diyor. Veyahut siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe ayetine bakıyorsun. Sahabe namaz kılarken bir kuş geliyor, kendisini ne yapıyor? Oyalıyor. Sonra aklı başına geldiğinde bu beni ne yaptı? Alı koydu. Bütün malını ne yapıyor? Allah'a infak ediyor. Yani onun yaptığı ameli bizler bugün yapamıyorsak eli mehli bunu yapamadığı için halkta ne yapamıyor? Bu amelleri görmüyor, hissetmiyor tatmıyor. Bazı lezzetler var, tadılmak istemez. O lezzet alınmayınca insanlar da ne yapıyor? Bilmiyor. Bunlar gizleniyor. Bunu yapanlar kim? İlim ehlidir. İlim ehli deptebe içinde yaşarsa, yaşadıkları, yazdıkları, kıştıkları varsa ve işlerini firavun evi gibi döşerlerse, müstüflik içinde yaşarlarsa, alttan gelen insanda ne yapamaz? Hak onlardan yakalayamaz. Şeyh Mukbil gibi halkın içinde ne yapacak? alacak, yaşayacak. yaşayacak. Eğer böyle olmazsa hak hukukta gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor. Bugün Peygamber geldi, aleyhissalatü vesselamın olduğu bir ortama e, bir adam geliyor, Muhammed hanginiz diye ne yapıyor? Soruyor, tanıyamıyor. Çünkü halkın içine ne yapmış? O kadar karışmış. Yani yani, soruyor bu harim üstü bir ayette. Yani işte şu soluk benizli diyorlar. Yani çok rahatlıkla peygamberi ne yapabiliyor? İşaret edebiliyorlar. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde hiç kimse ne yapmıyor? Kalkın. Ayağa kalkmıyor. Ben de ben Neden? Sahabe diyor ki biz ayağa kalkmak için can atıyorduk. Ama o bizi bundan ne yaptı? Ne netti? Düşünebiliyor musunuz? Ta günümüzdeki meselelere. Şimdi bir hoca veya birisi gelse ayağa kalkma adam küşüyor Yer gösterme yani baş köşeye oturtma beni ne yapmadı? Onurlandırmadı diyor. Veyahut ben kendi arkadaşlarımızdan ben duyuyorum falan yere gittim benim kimse ilgilenmedi diyor. Bir hoş geldin dediler diyor. Herkes diye kendi arasına baktı diyor. Benim yüzüme kimse bakmadı diyor. Yani bunlar olacak şeyler nedir? Değil. Kafirler bir araya gelebilmek için her şeylerini feda ediyorlar. Yani kadınları bile kendi karlarını kızlarını bile çıplak meydana koyuyorlar. Allah kardeşler olun derken bizler ayrılacak sebepler arıyoruz. Yani kardeşliğimiz pamuk ipliğinde bunun birinci sebebi ilim ehlinin sakalaşmasıdır. Öğlen insan kendisine kulak veren insan doğru kardeş eğer kendisine yanlışım var dediyse kardeşlik bitiyor. Kardeşlik ancak neyden biter? Boynundan İslam bağı çıkınca biter birine kaka deyince ne yapmaz? Bitmez. Birine kötü, yanlış yapıyor deyince kardeşlik bitmez. Bitiyorsa demek ki sen kardeş zaten değilsin. Sen zaten bu dini ne yapmamışsın? Anlamamışsın. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin kardeşlerim. Subhane ki Allahümme ve bihamdiki eşheden la ilahe illa ente estağfurullah ve tuğbullah velhamdülahi rabbil haftaya basiret üzerine bir kavram işlemeyi düşünüyorum. İnşallah Rabbim evet. bizlere nasip eder.